İmamı, Üstad Bediüzzaman hazretleri, kainatı, dünyayı ve insanı Kur'an'ın manevi laboratuvarında tahlil ettikten sonra şu kutsal neticeye varmıştı. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor Manevi temelleri sarsılan batı cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba gibi. ...bir tavun gibi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sarı ilete karşı İslam cemiyeti... ...ne gibi çarelerle karşı koyacak? Batının çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş... ...batı formülleriyle mi? Yoksa İslam'ın ve imanın... ...ter utazı hayat ve iman esaslığıyla mı? Büyük kafaları kaflet içinde görüyorum. Onun için ben yalnız iman üzerine mezdaimi tekzip etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna için ta diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş, yanıyor! O yangını söndürmeye... ...imanımı kurtarmaya koşuyorum! Yolda biri beni kösteklemek istemiş... ...ayağım ona çarpış ne ehemiyeti var! Bu müthiş yangın karşısında... ...bu küçük hadise bir değer ifade eder mi? Dar düşünceler... ...dar görüşler... Ben, seksen yıllık ömrüm boyunca dünya zevkleri namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde geçti. Memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cepha, görmediğim eza kalmadı.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 Zahid bugün topraklar altında çürümüş gitmişti! Benim fıtratım... zillet ve hakarete tahammül etmez! Karşımda kim olursa olsun... ...onun zulmünü, hunharlığını... ...onun suratına çarparım! İsterse en zalim bir cebbar... ...en hunhar bir düşman komutanı da olsa... ...tenezzül etmem! Onun zülmünü, onun hunharlığını, onun suratına çarparım. Beni zindana atar, yahut idam sefasına götürür, hiç ehemiyyəti yoxdur. Nitekim böyle oldu, hepsini gördüm. Eğer birkaç dakika daha o hunhar, kan içici kumandanın kalbi vicdanı bu zülümkârlığa dayanabilseydi... ...Sahid bugün asılmış. Mazlumlar zümresine iltihak olmuştu İşte benim hayatım Böyle zahmet Meşakhet Felaket ve musibetle geçti Hem ben cemiyetin Hem ben bu cemiyetin iman selameti yolunda Dünyamı da ahiretimi de feda ettim Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu İstəməm Kuranımız yeryüzündə cemaatsiz kalırsa cənnəti de istemem. Orası da bana zindan olur Milletinizin imanı seramətlə görürsem Cehəndə manevləri içinde yanmaya razıyım Çünkü vücudum yanarken Gönlüm gül ve gülistanlık olur Kafirler kalem ve kağıdı yok etmek imkanı bulsalar Benim gibi birçok büyükler fedai olup Hakikat hazinelerinin eşiği için mümkün olsa Derimizi kağıt kanımızı mürekkep yapacağız Saçları madedince başlarım olsa diyordu Her gün birikesizse Hakikati Kur'an'a feda olan bu baş Zıbzıkaya teslimi silah etmeyecek Davasından vazgeçməyəcəktir. Ey efendiler! Dünyayı başıma ateş yapsanız... ...ve cesədini parça parça edip cehənnəmi assanız... ...Hakikati Kur'an'a feda olan bu baş sizə eğilməyəcək davasından vazgeçməyəcəktir! Yüzəri milyon başların feda oldukları bu kudsi həqiqata... ...başımız dahi feda olsun. ...o kadar ki davayı kendisine dert edinmişti ki... ...iki minare yüksekliğindeki Van Kalesi'nden ayağı kayıp düşerken bile... ...eyvah, davam diye feryat ediyordu. Ben <gülüyor> devam ediyordu. Alemi İslam'a indirilen darbelerin en önce kalbime indiğini hissediyorum. Bana ızdırap veren İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içerden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanlık sezemez. Can damarını koparan... Kanını içen en büyük hasrını dostan eder Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir İşte benim ızdırabım Yeganı ızdırabım budur Yoksa şahsımın maruz kaldığı tehlikeleri Zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur Keşke Keşke bunun gibi bin nisli meşakate maruz kalsam da İman kalesi selamette olsa Hakkın hatırını kırmayacağım diyordu Hakikati söyleyeceğim Kimin hatırı kırırsa kırılsın Zira Hakkın hatırı alidir Hiçbir hatıra feda edilmez Cenab-ı Hakk'a hatta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 ...hususen masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin... ...dünyevi istirahatlarına ve uhrevi saadetlerine... ...biller hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. Biller hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. Binler ruhum olsa... ...biller hastalıklara müptela olsam... ...ve zahmetler çeksem... ...yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için... ...burada kalmaya Kur'an'dan aldığım derste karar verdim de vermişiz Ve şunu haykırıyordu... ...Ey eski çağların... Diyan giri Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim 500 senedir yattığınız yeter, artık Kur'an'ın sabahında uyandınız